3-2-1 Sesli Meram 348 Karşı Radyo 220 1 Mart 2022 Salı günü dinleyeceğiniz kayıt Bir meram, bir arzi Zihal ve bir durum tahayyülü Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler Çoğunlukla siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da başlıyor 220. defa Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar mottomuz. Var edilen karanlığın içerisinde ses vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler güllük gülistanlıkmış gibi gelirken aslında bir yıkıma terk edildiğimiz zaman aralığın tam da ortasında, tam da göbeğindeyiz. Yok işte e, şu oldu, yok işte bu oldu, yok işte şöyle oldu, böyle oldu değil. Tam da vakitlice, tam da odağında, tam da merkezinde bir coğrafya parçasının üzerinde bir yaşam hakkının gasp edilmesi şekillendiriliyor bir kere daha. Ee, Ukrayna'ya Rusya bir saldırı, savaş ya da e, bir yerde ilhak etme operasyonuna başladı. Ve bunu da Donbass bölgesine öne sürdük. Lohans ve Donetsk e, iki farklı küçük ili kendi karasularının içerisinde değerlendirerek kendi toprak parçasına katmak isteyerek ya da işte onların bağımsızlığının tanınmasını sağlamak isteyerek şöyle ya da böyle bir biçimde bunları ileri sürüp bir gün öncesinde hatta bir iki gün öncesinde işte dünyaya Barış havaresi kesilen Hazreti Putin'in Aynı gün konuştuğu 21 Şubat günü konuştuğu geçtiğimiz hafta. 21 Şubat günü konuştuğu kaydın hemen 2-3 günü sonrasında gerçekleşen bir operasyon. Aynı gün yani 21 Şubat günü konuştuğu ulusa sesleniş dediği şeydeki o işte fevri hareketleri şudur budur. Bir savaş emrinin kaydını da çekmiş o arada. Perşembe sabah saatlerinde Türkiye saatiyle işte saat 6 gibi 5.30-6 gibi başlayan bir operasyon. Belarus'ta lanet Lukashenko'nun ve işte kuzeyden Kiev topraklarına hamle edebilmenin ve işte bir yandan da tabii ki Donbas bölgesinden içeriye girmenin yollarını ve yöntemini arar Putin ve kuvvetleri. Ee, Rusya'nın kendine göre bir doğrusu vardır. İşte diyor ki NATO benim sınırıma kadar geldi. Hani bunlar gelmeyecekti. Niye böyle geldi? Şöyle oldu böyle oldu. Hani 90'larda söz verilmişti. Soğuk savaş bitmişti falan. Moldova'yı aldınız. Romanya'yı aldınız. Polonya'yı aldınız. Onu aldınız. Bunu aldınız. Ve benim sınırıma doğru yükseltilen menzilleri işte skutlar bilmem neler şunlar bunlar füze isimleri sayıyor döküyor. Ve bunu sonuncu raddesinde de işte siz Ukrayna'yı bize karşı bir rampa olarak kullanacaksınız Ukrayna'yı bir şekilde işgal edeceksiniz hani benim yerimi işgal edeceksiniz ve bize karşı da bir tehdit unsuru oluşturacaksınız. hani Ben sınırımın etrafında niye bir NATO'yu NATO üyesi göreyim ki diyor. Bu da kendince bir argüman geliştiriyor. Tabi Ukrayna'da Zelenski var. Zelenski'ye demedikleri kalmadı. İşte nazi anlılarıyla beraber ortak hareket ediyor. Ülkede naziler var. Evet naziler her yerde var. Türkiye'de de işte ırkçılık ve faşizan diskurun peşinden koşa gelen işte kafa kafatasçılar ne kadar varsa Ukrayna'da da o kadar nazi olduğunu düşünüyorum. Ee, Zelenski çok mu muhteşem adam? Hayır değil. Ee, hala e, işte e, Avrupa'nın tam da merkezine odaklanıp biz Avrupalı olmak istiyoruz diyen ya da Avrupa'ya kanalize olmak isteyen bir lider. Ama yeterliliği derseniz işte zaten siyaset bir şeyin içerisinde de bu yeterli kısımları törpüleniyor. Ve Ukrayna halkının refahı, işte gündelik hayatı ya da kendi aksiyonu içerisinde yaşam potansiyelinin sıfırlanmasına doğru koşuluyor. Sadece bu NATO kapısını çaldı ve Avrupa Birliği'nden işte üyelik talep ettiği ya da işte genel anlamda bir müzakere yaptığı için bakınız... Ee, geçtiğimiz senenin e, Artsakh Dağlı Karabağ mevzusunda e, Paşinyan sadece e, göz kırıp batıya en azından bizle yardımcı olabilirsiniz. Hani sırf Rusya'ya değil bizle de biraz iletişime geçebilirsiniz. Samimiyet gösterebilirsiniz en azından dediği için e, 44 günlük bir savaşa mahkum oldu e, Artsakh Dağlı Karabağ'da. E, Aliyev'in Türkiye'den tabi backpack aldı ve Türkiye'nin push etmesiyle ya da ilerletmesiyle beraber hani bütün teçhizatıydı bilmem nesiydi şu suydu askeriydi işte kiralık çeteleriydi şu suydu bu suydu dört gün boyunca süren bir savaşta Paşinyan'ın burnu çok fena sürtülür mecbur yüzünü tekrardan Rusya'ya dönmek zorunda kalır, Putin'e dönmek zorunda kalır ve teslimiyet bayrağını da böyle çeker. Hani demokratik ilerlemenin aslında emekleyen bir cumhuriyetler sesilesi haline gelen. Ermenistan'ı, işte Gürcistan'ı, Ukrayna'sı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı ki biliyorsunuz Kazakistan'da da mesela ufak bir doğalgaz protestosunun bile bir canavliyle bir isyana dönüştüğü ve ama Sadece Putin'in gönderdiği işte barış gücü dediği ağırlıklı olarak Rus ve bölge ülkelerinden e, te temin edilmiş askeri konvoylarla beraber suskunluğun e, daha doğrusu bir baskılamanın var edildiği bir uzamda. işte aynı şeyler Ukrayna'da da gerçekleştirilir. O onu istemez o onu istemez böyle ama e, tek hakikat var. Bugün 5. günü ve savaşa hayır diyen kitlelerin yoğun protesto ve baskılarıyla beraber belki de bir ihtimal Bugün bir görüşme gerçekleştirilmiş mesela 5. günün içerisindeyken öğleden sonra başlıyor Belarus topraklarında yapılan bir görüşme Rus heyeti ve Ukrayna heyeti. Ama görebildiğimiz kadarıyla zaten bugün zaten Harkiv'de siviller vuruldu, sivil yerleşim yerleri vuruldu ya da işte mesela Kiev'de bir binanın en olur olmayacak katına bir füzeyi isabet etmişti ilk ikinci günü yanlıştıysam ya ikinci günü ya üçüncü günü. Öbür tarafta bakıyorsunuz hastaneler vuruluyor ya da işte tesisatlar, tesisatlar vuruluyor ya da işte... Rus konvoylara hedef alındığında işte bir molotofla yanabilecek kadar tenekeden ürünler oldukları gösteriliyor ve bununla ilgili pek çok şey var ama kesin olan bir şey var Ukrayna Rus savaşının işte batıyla sözde komünist öyle bir komünizm kalmadı zaten Dilik kapitalist düzenin bir figürü haline gelen Çin Rusya ve işte hani Küba belki ekleyebilirsiniz işte Bolsonaro'nun Brazilya'sı vesaire vesaire küçük bir küresel ayrı bir güç ve bunların arasındaki bir itiş konuşacağız. Greek boyla başlamıştık. Mikrosfer Liquid Drops etiketiyle yayınlanan EP'sinden gelmişti. One Fallon parçasıyla devam edeceğiz Greek boyu konuk etmeye. Ve bu senenin önemli kayıtlarından biri bence Kit Molecules Vibes 93 Focus Recordings'in alt etiketi. Teslimeramdayız Burası karşılıklı. Bu arada her şey o kadar çabuk ve o kadar hızlı ilerliyor ki görüşme masası kuruluyor ve görüşme masasından hadi görüşürüz deyip e, birinci tur atlatılıyor. E, ne olacağını kestiremediğimiz bir pozisyonda RT'ye baktığımızda yani Russian Today'ye baktığımızda e, özellikle Mariupol'da e, baskınlığın e, Ruslara geçtiğini ve Kiev'in doğusunda düzeltelim, batısında Rus ordusunun hakkaniyetli bir ilerleme sağladığını, tam tercümesi böyle galiba, ortaya çıkartan bir propaganda makinesi var. Ee, öbür tarafa bakıyorsunuz Ukrayna kendi haline, kendi çabasıyla ayakta kalmaya çalışıyor ve insanlar da evlerini savunuyor. Fikret İlkes bugün e, geçmişe deşip hukuk gündeminde Biyanet'te önemli bir yazı kalemi alıyor. Katin katliamın ve Rusya diyor Sovyet gizli polisi. NKVD şefi Lavrenti Beria 5 Mart 1940'te Polonya'nın işgal sırasında aralarında esir alınan toprak sahipleri, avukat, fabrika sahiplerinin, Polonyalı aydınların, subayların bulunduğu Polonyalılar, Polonyalı Ukraynalılar, Belaruslular, Polonyalı Yahudilerin infaz edilmesi teklifini kabul edilmiş ve katledilmişlerdi. Katin Ormanı'nda toplu mezarlara gömülmüşlerdi der. 22.000'e yakın Polonyalı subay, Sivil ve aydınların başlarına birer kurşun sıkılarak gerçekleştirilen toplu infaz sorumlusunun Naziler olduğu iddia eden Sovyetler Birliği katliamı önce inkar eder. 43 Nisan ayında, 1943'ün Nisan ayında Naziler Katino Ormanı'nda toplu mezarlar bulunduğunu açıklayınca Uluslararası Kızıl Haç Komitesi soruşturma açılmasını talep ediyor. Rusya Federasyonu ve Sovyetler Birliği Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Sovyetler sorumluluğu kabul ediyor ama Toplu infazları savaş suçu ve katliam olarak kabul etmiyorlar tabii. 50 yıl sonra 1990 yılında Mihail Gorbaçov sorumluluğunun kendileri olduğundan nihayet kabul eder. Yani her şey böyle bir birbirinin içerisine geçmiş durumda. Ee, o bölgede de işte Stalin'in kurgusunun söz konusu olduğunu gerçekliğini görebiliyoruz. Hani işte Ukraynalıların aslında Rusların yerleştirmesi, Ruslarla beraber aynı zamanda Belarusluların Beyaz Rusların ya da işte Yahudilerin ya da işte farklı etnik etnisistlerden pek çok kesmin e, homojenleştirme ya da birleştirilmesi gayriliği var. Bunu aynı zamanda Bakü'de işte Ermenilerin varlığından ya da e, Azerbaycan topraklarının içerisinde şimdi görünen o arsağın ya da işte e, dağlık Karabağ'dan geriye kalan kısmın aslında dağlık bir bölge ve çok da fazla Nüfusun popülasyonunun olmadığı bir alan. Ama tarihsel bir gerçeklik, tarihsel bir yapıt kimin umrunda Stalin'in ya da işte şimdiki zamanın muktedirlerinin rehin edilmesi gibi aynı şey bir kere daha vahş vahşetle beraber ortaya çıkartılır. Ve işte Fikret İlkez'in durumunda da aynı şey. Bugün yazdığı kayıtta da var. Hani işte bu soykırımlar, bu istemsiz savaş teşhitlerinin yaşayarak Avrupa'nın göbeğinde herkesin gözü önünde insanlar, çocuklar, kadınlar ölüyorlar ve öldürülüyorlar. Bunların sorumlularını kimse sorgulamıyor. Hani Rusya tarihi yeniden yazmıyor demiş. Yakıyor, yıkıyor ve insanları öldürüyor diyor. Belki böyle evet. Doğrusu o. Çünkü üstüne gitmiyoruz. Çünkü sorgulamıyoruz. Çünkü işte 1915 dediğimiz zaman aman abi sözde yani ne uzatıyorsunuz ki siz kardeşim falan deyip duruluyor. Ya da Ukrayna'da naziler var. Neyi siz savunuyorsunuz demeye getiriyorlar. Hayır arkadaşım Ukrayna'da sadece naziler yok. Ya da nazi dediğiniz örgütlenmenin aslında o nazizimle bir alakası yok. Hatta bir milliyetçilik dozlarının artık giderek pespayelik haline geldi. Ermenistan'da da var, Azerbaycan'da da var, bilmem nerede de var, orada da var, burada da var. Bir e, iktidara ve muktedire sadık kolluklar, işte bilimler, onu oluşturma, bunu oluşturma var. Ki Ukrayna'da mesela silahlanma aşırı derecede fazla ve olur olmadık her yerde karşınıza silah çıkabiliyormuş bunun akibeti de e, daha çok işte bu bu tarz hani kendine korunaklı bir alan sağlam, sağlamaya çalışan e, işte Batı dünyasının görüntülerine falan ters oluyormuş. Zaten işte ABC'ler, NBC'ler, Amerikalı yayın gruplarının da işte. Hani burası Afganistan değil ya, yani Suriye değil. Bunlar bize benziyor. Av Avrupalılar, mavi gözler, işte sarı saçlar Niye böyle oluyor falan yani? Ya yani hani her şeyden kopukluk ve asıl olmakta olan yıkımı konuşmama. Mesela bugün Harkiv'de öyle şeyler oldu ki siz müzakere masasında iki devlet buluşuyorsunuz, konuşmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ama iyi ama kötü onu bilmiyoruz. Bunun detaylarını tabii ki bir 50 sene sonra falan öğreniriz bu gidişle. Ee, ama yani masalarda görüşürken sen e, Rusya olarak Harkiv'i bombalıyorsun. Ya da Harkiv'e füzeler yolluyorsun diyelim. Daha doğrusu o. E, füzeler yolluyorsun ve bunlar işte sivillerin yaşadığı yerleri vuruyor. AVM'yi vuruyor. Ne bileyim bir hastaneyi vuruyor. E, kolları bacakları kopan insanlar. Yerlerde sürüklenen cesetler. E, parçalanmış. E, tıpkı da Telegram'da ve Signal'da özellikle iki e, farklı platformda da görebildiğimiz gibi yanmış yakılmış cesetler. işte Motof'la yakıldıktan sonra işte o tenekeye dönmüş olan Rus sırlılarının e, ya da teneke gibi olan Rus sırlılarının içinde kavrulmuş insanlar ve bitmeyen bir yağma, bitmeyen bir kin, bitmeyen bir öfke ve bunun e, grad misilleriyle Saldırılmış bu arada onu da söyleyelim. Ee, hani sivillere vurmuyorduk hani şey yapmıyorduk derken işte dönüyor dolanıyor bir kere daha dünyanın ulaştığı seviyeyi gösteriyor ki bu arada önemli bir haber şey ee, Putin pazar günü yaptığı açıklamada işte e, nükleer kullanımını da kırmızı seviyeye çektiğini bildirdi. Yani her an hazır olabiliriz. Yani belki bir blöf belki bir bilmem ne ama. Muktedir'in delisinin de oynadığı satranç hani satranç Ruslara özgü ya Muktedir'in delisinin oynadığı satranç da böylesine berbat böylesine kötülükle hemhal böylesine e, içkin bir biçimde ne Rus'a ne Ukraynalı'ya ne işte Karadeniz'i paylaşan diğer halklara Kırım Türklerine Belaruslulara Beyaz Ruslara Türklere işte öbürü ne bileyim yani Ermeniye Gürcü'ye hiçbirine bir faydasını sağlamayacağını da bir kere daha ortaya çıkarttı. Bu rezilliğin içerisinde soluk alamayacak hallere doğru koşuyor. Ve 5. gün savaşın ortasında geride kalıyor. Biz şu anda konuşurken mesela Kiev'de patlama seslerinin duyulduğunun kaydı geçiyor mesela altyazıda. Kylo ile devam edeyim. White of the World. Çok büyük bir ağırlığın altında eziliyor dünya çünkü. Levery The End of the Time. King Car at et Records etiketiyle Yıkımın ortasındayız ve Uluslararası Af Örgütü yerel kaynaklardan edindiği diğer 65 fotoğraf ve video saldırıya ilişkin ayrıntıları yaralanan ve ölen kişiler ile aile ölelerini okula verilen hasarları bildirir. Aförgütü Örgütü 25 sabahı Ukrayna'nın kuzey doğusunda sivillerin sığındığı bir anaokulun Uluslararası çapta yasaklı olan misket bombalarıyla vurduğunu açıklar. aförgütü Örgütü saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldürüldüğünü bir diğer çocuğun ise yaralandığını açıklar. Açıklamada saldırının yakınlarında faaliyet gösteren Rusya güçleri tarafından gerçekleştirildiği anlaşılıyor denir. Aförgütü Sumi Oblastının Ohtirkya şehrinde yer alan Sonetsko Anaokulu ve karşısına 220 milimetrelik bir uragan roketinin düştüğünü bildiriyor bir okul civarına bir insansız hava aracıyla kaydedilen görüntülerde bisket bombalarının gördüğü çatıda üçü ise okulun hemen dışındaki kaldırımda olmak üzere binanın üzerinde veya civarında en az yedi nokta isabet ettiği belirliyor. Olabilecek her şeyin e, tespitinde şu, şunlara dikkat çekiyorlar işte e, bu aralıksız şekilde uluslararası hukuk gereğince eğitim öğrenim binaları askeri amaçla kullanılmadıktan sonra <gülüyor> Yüksek koruma altındadır. Uluslararası av örgüt tarafından bu olaylarda hasar gördüğü belirlenen okulların hiçbirinin askeri amaçları da kullanılmadığı da anlaşılmaktadır. Dünyanın dikkatini çeken Rusya ve Ukrayna UCM'ye taraf olmamakla birlikte Uluslararası Ceza mahkemesine Ukrayna 2015'te mahkemenin 20, 20 Şubat 2014'ten itibaren topraklarında işlendiğini iddia olunan suçlardaki yergi etkisini kabul etmişti. Ee, böyle böyle. Yani sürekli birbirini kovalıyor ve Türkiye'den seslenişler çok kötü. Ee, İstanbul'da Kadıköy'de yapılan eylemde maalesef 400 kişi vardı. HDP'nin başı çektiği bir güruh. Ee, normalde e, daha kuvvetli bir seslenişin gereksinim duyuldu. Bölgemizin her gün hemen hemen her anlamda fokur fokur kaynatıldığı. İşte Amerika'sıydı, Rusya'sıydı, o suydu, bu suydu, attı bir coğrafyada... Hala insanların şüphelerinin takınıp ama işte yani Ukrayna'dan bizine kardeşim gavur gavuru vuruyor falan yani hadi ya falan diye yanımızdan geçip gittiği gülü, gülmeler gülüşmelerin e, onca şeyleri görürseniz tabi bunlar bilmiyorlar onca şeyleri televizyon ekranları vermiyor çünkü 5 dakika Ukrayna haberi 10 dakika başamir ve şu lekasının işte atılım yılı, katılım yılı, süper ülke, müke, mükemmel ülke koy koyu. Hani mesela bugün de işte konuşuyor. Biz iki ülkeyi de birbirinden ayırmıyoruz. Ya sen kime ayırıyorsun? Kime ayırmıyorsun? Fark etmez de yani. Senin ayırıp ayırmaman bir şeyi değiştirmeyecek. Sonuçta Rusya'ya da hesap verecek olan sensin. Ukrayna ile de görüşüp ona ben işte şunu yapmadım bunu yapmadım diyecek sensin. Ya da senin devletin. Devleti temsil ettiği için söylüyorum yani hani bizim yerimize zaten onlar konuşmaya devam ediyor Montreux Sözleşmesi'nin boğazlardaki gibi trafik üzerinde bize verdiği yetkiyi krizi önlemek için kullanacağız demiş. Ee, i̇şte biz bu kriti selametle atlatacağımızı da düşünüyoruz falan filan diyor. Bu arada çaktırmadan elektriğe de bir %8 ile 14 arası indirim yapılacağını söylüyor ama bu güncellenmemiş fiyatlarla nereye indirim yapacak hangi neye fayda sağlayacak onu kimse bilmiyor çünkü Dolar aldı başını gittikten sonra benzinin fiyatı Maşallah 17 liralara dayandı Hadi bir arabası olan eskiden vardı Belki de Arabası olan işi şimdiki durumun ne olduğunu da bilmiyorum Ben hep 50 liralık alıyorum diyebilen cena kaldı mı kalmadı mı onu da mı Suriyelilere bağladılar yok Ermenilerin işimi diye uydurup kaydıranlar vardır Belki ee, Dediğimiz gibi bu yıkım başka şeyleri de tetikliyor ve işte savaş hala devam ederken aslında Ukrayna ya da Rusya'da işte şurada burada gerçek bir itiraz sesi yükseliyor hayır diye. Savaşa hayır diyebilmek için. Ee, bizde ne oluyor? Sinan Oğan gibi hayvanımsı tipler hayvan demeye bin şahit lazım. Ana dilleri Rusça üzerine master yaptığını iddia eden şahsiyet dün bir video paylaşıyor. Ee, bir Ermeni'nin yakalandığı Yağmacı olduğuna dair bir Ermeni'nin Yakalandığı işte Ermeni kimliklerinin Zaten ne olduğu belliydi kardeşim falan Deyip oradan bir vurmaya çalışıyor Ermeni dediğin zaten Hırsızdır bölücüdür yağmacıdır Şudur budur Neyse kendi goygoyunun hakkıyla payını alıyor Twitter'a bildirimler şöyle oldu böyle oldu ee, Videoda Haziran ayında oraya gidip işte kız arkadaşı olduğunu belirten bir şahsiyet görülüyor ki her ne kadar Ermeniye benzemese de olabilir. Ermeni pasportu var bilmem nesi var. Her Ermeni de aynı demek değildir zaten. Bunu da aklına yerleştirmiyor. 1915'te dahli olan, 1915'teki yağmadan nemal alan ve Türklüğü, Türkçülüğü hala işte geçerli bir musibet olarak sanki çok mu muhteşem bir şeymiş gibi Türkleştirmeyi Kimlikleri azade edip kimlikleri paramparça etmeyi, bunları tek kimlikte etmeyi ve potada resmen kafatasçılığın 2022 versiyonunu ortaya çıkartmayı amaç edinen bir şahsiyet kalkıyor Ermeniye hakaret ediyor. Çok da tın derler gerçi de önemli değil. Ama ortaya çıkan şey bu irinin gibi nicesinin işte varlığını göstermesi ama onlar gavur ne gavur ya Allah belanızı vermesin hangi gavur falan deyip de söyleyesi geliyor insanın. Nerenin gavuru yani orada savaş oluyormuş da biz gavurdan bize ne falan deyip sokak röportajlarında çemkirenler var. Ya iyi misiniz? İyi saatte olsunlar mı geldi? Nasıl bir insanlığın varlıklarsınız? O insanlardan 500 bin kişi kadarı evini barkını bırakıp bir yerlere gitti. Daha iki gün önce Hocalı katliamını anıyorduk. Hocalı katliamında işte Rus'un ya da işte onun Ermeni'nin de dahilinin olduğu bir Kırım katliamı o çaba vardı. Ki onun hemen öncesinde Sumgayit var 88'de ve bu insanlar evlerinden edildi Bakü'nün ortasında Sumgayit'ti e, evlerinden edilen yüzlerce insan var katletilmiş insanlar var ve bu katliamcılık ve bu sürekli yükseltilmeye devam eden nefret artık e, nefes aldırmıyor işin açığı doğrusu o hani e, Bakü'dekine ses edilmesini isteniyor Karabağ'dakine ses edilmesini isteniyor e, Ukrayna'ya ses veriliyor geliyoruz Bakü'nün tam da istediği şekilde hani ezan sesiyle mesela taciz edilen Ermeni köyleri vardı ki o da ya ayrı bir garabetlik hani sesini açsam korkarsınız öyle bir saçmalık bu kadar betimsiz betsiz tasasız kendi kendilerine var edilmiş bir saçmalığın ötesinde ya arkadaşım insan iki satır düşünür ya yani hani Ermeni köyünde sen ezan dinletsen ne olur sabah akşam hatim indirtsen ne olur o köylülerin var ettikleri yaşamları imha etmeye çalıştırdıktan sonra ki hani birkaç köy taciz ediliyor. Sürekli o Ermeni köylerinin, Azerbaycan tarafından olan adamlar tesisatı kurmuş. Ezan-ı ee, Şerif'ten ya da işte o kısımdan apartılan bir makamı kullanıyor. Aliyev'in dinsiz ya da ne din ne dinden ne dinsiz olduğunu bildiğiniz bir dünyada siz neyin ceremesini çekiyorsunuz? Neyin tatavasını yapıyorsunuz? Karabağ'ın Ermeni kısmına bakıyor yönetimin nabzı böyle bir şeyle çıkıyor geliyor mesela. Bir asırda bir dolu yıkım sonrası insanların arasındaki köprüler atılmışken yeterli görmüyorlar zaten hiçbir feciat. Ezan sesiyle bir Ermeni köyü tahcir ediliyor. Yola gelsin de köyünü, evini terk etsin isteniyor. Saydan bu kötülük niye? Daha birkaç dakika önce görebildiğimiz bir kayıtta da vardı. Mesela işte Ermence konuşan bir Azeri yetkili diyor ki işte buradan çıkmazsanız başınıza çok fena şeyler gelecek. Yani ne gelecek yani? Zaten herifler o dağın başında bir hayat ihtimalini ortaya çıkartmışlar. Ya var olsunlar işte her şeyin insan insanın belası, insan insanın cürümü, insan insanın pespaya bir biçimde şeytanı olmuş Artık so nereden kurtuluruz? Bize ne zaman meteor çarpar? Bunun derdine düşmemiz lazım. Bence Wonder of Reality level'den gelecek ve Charlie bi Jungle Soul, Deep in Jungle sisteme dam karsı. Eskimeram'dayız. Son düzlük. Bu dediğimiz gibi yıkım hali ve sürekli iç içe geçmiş olan o kitlesel hacamat etmeler. Birbirlerine hakaretler, bilmem nelerle beraber Türkiye sanal sosyal medyası devam ederken Ukrayna ile Rusya arasındaki yıkım da devam ediyor. E, galebe çalacak, birbirini üstün gelecek hiçbir kimse yok. Neticeli olan sıradan halkı oluyor. E, eğer vaktiniz olursa yeni özgür politikada Barış Balseçir'in özel bir haberi var. Akademisyen Yırk'tan Türk Yılmaz Hoca ile konuşuyorlar. Türkiye'deki savaş karşıtlığında da değerlendi. Bir, ikili bir savaş karşıtlığının olmadığını görüyoruz. Efri'nde savaşa alkışlayan ki evde savaş karşıtı oldu diyor. Son derece doğru. Bunu sorgulayabildiğimizde bugün işte Irak'ta Kuzey Irak bölgesel yönetiminin olduğu taraflarda işte yaratılmış olan hani çocuklar okulda oynarken Dağ'ın tepesinin başına bombalar yağdıran bir Türkiye var. Bir yandan da savaşa karşıyız. Biz ülke ülkeyi de kaybetmek istemiyoruz der. Kiev'in dışındaki buhadan görüntüler geçiyor mesela. Savaşı uzaktan ışıklarla hayalet silahlar, görünmez mühimmat mücadelesi değil de bariz insan eliyle kurtarılmış bir cehennem olduğunu bir kere daha bildiriyor o görüntüler. Gören var mı ola demiştim. Gören sağ olsun 5 kişiymiş olsun. 5 kişi de başkasına anlatsa yeter zaten halimizin, pürme halimizi görmek. Ukrayna'da anarşist direniş komitesi kuruluyor. Tabi faşistler varsa, naziler de varsa, bilmem ne de varsa ya da komünist varsa bilmiyorum. Anarşistler de var. Bir biçimde anti-otelikler güçler kendi uluslararası müfrezelerini oluşturup düzenlerce arkadaşımız başkenti ve şehri silahlarla koruyorlar derler. Bu da önemli. Bu da gerekli. Narodniklerin çıktığı topraklarda ee, kimisi dua edecek, kimisi işte anarşist olacak, kimisi bilmem ne ama bir yurt, bir yaşatan yer savunması da devam edecek tabii ki savaşa hayır diyebilmekten daha ezem, daha doğru, daha gerçekçi bir şey söz konusu olabilir mi? Bunun detaylarını göreceğiz bugün aynı zamanda e, Kemal Sadık Gökçeli bakalım kaç kişi bilecek e, 1923, 6 Ekim 1923 tarihinde doğduğunda Osmaniye'de Kemal Sadık Gökçeli'nin ismi Yaşar Kemal, Türkiye'nin hakikatini yazan bir isimdi. 28 Şubat 2015'te hayata veda etmişti. Bu toprakların gerçek meramını duymak isteyenlere bu toprakların gerçek meramının e, literatürde edebiyat içerisindeki kalmış suretlerini ve işte Ermeni'nin ahından Kürd'ün hakikatine, Türk'ün gerçekliğine pek çok şeyi ortaya seren bir e, deneysellikler barındıran tıklı Türkiye'de Türkçe'nin e, kullanılabilecek her türlü hakimiyetiyle ile beraber bizi bizi anlatabilmiş e, üreticilerinden biriydi bir ozandı kendisi ki ağıtları vardı ince memeti vardı tenekesi vardı bir sürü yayın var açıp okuyun bu memleketin hakikatinin sadece yalap şap Kulaktan dolma bilgilerle ya da dünya 5'ten büyüktür diyen başamirden ibaret olmadığını ya da diriliş kuruluş şudur budur deyip de ekranlardan kafamıza çakılmaya çalışılan işte Türkiye algısının dışında da bir hayatın olduğunu Kafkaslarından işte Asuri köylerine Adana'dan işte Vanına birçok yerde birçok hayatın birlikteliğinin kuturulabildiğini ve bunun da gerçekliğine dair pek çok merame eğleyen Yaşar Kemal Toprağın nurlar içinde olsun inşallah yazdıklarıyla hala bizim rotamızı oluşturmaya devam ediyor. Program dahilinde çok şey anlatılabilir ama süremizi çok çok açtık. Barışmanın ve barışa dair uzanabilecek her türlü çabanın, mücadelesinin verildiği bir zaman aralığında. Umarım sesimiz bir şeylere ettirebilmiştir. Umarım sorgulatabilmiştir. Çünkü can sıkıcı bir program Sesli ve amacımız da biraz can sıkabilmek. Charlie B. Free of Three bu haftanın vedasını olacak. Dipin Jungle'dan gelecek. Sesli Meren buradaydı. Burası Karşı Radyo. Çok teşekkür ederim.